1637 numaralı konu, Hz. Peygamberin yatarken yaptığı dua hakkında Bera bin Azib'in rivayeti, Resulullah yatağına uzandığında şu duayı okuyordu, Ey Allah'ım, nefsimi sana teslim ettim, yüzümü sana çevirdim, işimi sana bıraktım, sırtımı sana dayadım, bunu da, hem seni sevdiğim, hem de senden korktuğum için yapıyorum, senden başka sığınacak yer yoktur, sana sığınmaktan başka kurtuluş yoktur. İndirdiğin kitaba ve gönderdiğin peygambere iman ettim.